Burcu Biçer'le Spor Gündemi Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet, spor gündemi bayağı. Yarı skandallerle de dünyada da e, sarsılarak ilerliyor. Gen geniş bir gündem var. Hı hı. Nereden başlayalım? Ama dünya Kupası'ndan başlayalım. Ee, sonra Dünya Antletizm Şampiyonası'ndan bahsediyoruz. O hala devam ediyor. Bir de bu hafta Neymar'la ilgili bir transfer haberi var. O transfer haberlerinin detaylarından bahsedeceğiz. Bu, bu hafta böyle üç konuyu kısa kısa alalım dedik. Çünkü üçü de önemli konular. Evet. Bir de boleyboldan da başarı evet. haberleri geliyor. Evet. Ondan da kısa takımından. Evet. evet. Peki. Dünya Kupası'yla başlıyorum. Lütfen. Ee, Dünya Kupası, 2023 Dünya Kupası, İspanya'nın İngiltere'yi 1-0 yenmesiyle sona erdi. Ee, Bu futboldan bahsediyoruz evet, değil mi? Evet. Futbol, futbol Dünya Kupası. E, futbol Kadın Futbolu e, Dünya Kupası e, kupasından bahsediyoruz. İçves, içves, iç daha söyleyemedim. İçves. Aa. <gülüyor> <İsveç. gülüyor> ise e, e, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleyerek bronz madalya aldı bu turnuvada. E, 2023 Dünya Kupası 32 takım 64 maçla oynandı ve 100 64 gol atıldı bu turnuvada ve 2 milyona yakında bilet sattı. İzlenmeleri de gayet iyi zaten 2 bölüm önce falan konuşmuştuk bu konuyu. Ee, Amerika Birleşik Devletleri favori olarak gözüküyordu ama maalesef eğlendi. Peki bu final maçından sonra e, bazı olaylar oldu. Onlara biraz değinmek istiyorum. E, final maçı sonunda futbolcu e, Hermas Suyu rızası olmadan dudandan öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis e, Luis Rubiales, Rubiales, evet, evet Rubiales tepki aldı çünkü o görüntüler e, ekranlara yansıdı ve e, oyuncuyu dudandan öptü e, gözüküyordu ve gerçekten bayağı hala konuşuluyor. Hatta bir e, konu hakkında soruşturma, FIFA'nın soruşturma başlatacağı yönünde haberler çıktı. Ee, Hermoso bir İspanyol kanalına bu konuyla ilgili bundan hiç hoşlanmadım diye bir açıklama yaptı. Hani şey ben burada şampiyon oldum bir dünya kupası kazandım ve gerçekten olması gereken konuşulması gereken şey bu mu gibi bir açıklamada bulundu. Ee, ülkenin devlet yetkililerinden de bu konuda açıklamalar yapıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise. Ee, a pardon, ilk önce Rubiales'in özür açıklamasından bahsedelim. Evet, evet kendisi, ben de onu diyecektim. Evet, e, kendisi ilk önce bu bir kutlama ve hani samimi bir ortam oluyor. E, Bunlara takılmayalım gibisi. Ben bir açıklama yaptı. Fakat daha sonra tepkiler büyünce devlet, hükümet tarafından da tepkiler alınca bir özür e, mesajı yayınladı. Özür diledi fakat devlet yetkilileri ve diğer tepki veren medya tarafı da bunun yeterli olmadığını düşünüyor hala. Ee, Başbakan şöyle bir açıklama yaptı. Gördüğümüz kabul edilebilir bir hareket değil. Ee, bu olay bu olay sonrasındaki özürleri de yeterli değil. Hatta uygun bile değil. Aslında gördüğümüz hareketlerine açıklık getirecek adımlar atmaya devam etmesi gerekirdi çünkü ilk önce bu normal bir şey eğleniyoruz kutlama yapıyoruz gibi bir açıklama yapıp daha sonra özür diledi ama yine de yeterli gelmedi zaten bir soruşturmada başlatıldı bu süreci takip edeceğiz en azından umarım. Evet, yani Luis Rubiales de bayağı önce bunu eleştirenler böylesine ortak ulusal sevincimizi paylaşmak için dostane bir öp öpüşmeyi nasıl eleştirirsiniz? Bunu eleştirenler idiyolardır, aptallardır, salaklardır filan dedikten sonra geri almak zorunda kaldı anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet. evet. Yani tabii ki de hem ne olursa olsun çok sert bir açıklama yani ee, fakat İspanya zaten e, kupa öncesinde de hem e, şey federasyonla futbol federasyonu yetkilileriyle hem de kendi teknik direktörüyle eee Jorge Vilda'yla bir biraz şey araları iyi değildi. Takımın araları iyi değildi. Bir karışıklık vardı Dünya Kupası öncesi. Çünkü Avrupa Şampiyonası'ndaki yenilginlerden eee Federasyon özel federasyona ve özellikle teknik direktör ve federasyon başkanına yönelik çok fazla eleştiri bulunuyordu. Oyuncu kadrosu e, bu konuda isteklerini sürekli yineliyordu. İşte e, fiziksel ve mental sağlıklarını korumak için milli takım kadrosuna giremeyeceklerini duyurmuşlardı yani çekilmişlerdi aslında. Daha sonra ikna edildiler e, çünkü takımda şöyle sorunlar var işte. Düşük kaliteli idmanlardan şikayetler var takımın sağlık personelinde eksiklikler var yeterli olmadığını düşünüyor takım bunu en ufak başarısızlıkta federasyon ve teknik direktörün medya önünde onları suçlu göstermesini e, ve bu problemin sadece takımdan kaynaklandığını hedef göstermesi e, hiç hoşlarına gitmiyordu zaten çok yönü, yani yanlış yönetilen bir süreçti bunların hepsi e, daha sonra da bir şekilde ikna yoluyla ya da e, uzlaşma yoluyla takım Dünya Kupası'na e, katıldı fakat e, orada perde arkasında bu şekilde pürüzler vardı teknik direktörlerinden federasyondan memnun olmayan bir İspanya milli takımı izlemiştik aslında. Evet. Bu bir konu... de şey de ilginç. Bugün e, baştan beri Açık Gazete'nin programının ana konularından bir tanesi bu RİA 200'lü çifte standart meselesiydi. Bu e, İspanya Federasyonu'nun başkanının davranışı da inanılmaz aslında. Bunlara uyuyor. Çifte standart da e, e, yani Mesela evet, evet. tamamen şey diyorlar yani ben bu sevincimi paylaştım bundan daha doğal ne olabilir falan deyip sonradan değiştirmesine rağmen ama asıl şeyi söylüyor istifaya, istifa etmesi şarttır filan diyenlere karşı yok böyle bir şey filan demiş. Ama e, bu sunucularından İspanya'da televizyon spor sunucularından birisi de Jose Luis Sastre'de Guardian'da vardı. Yani tam bir çifte standart olduğunu ben yüzlerce e, şeye tanık olduğum Rubiales'le erkek futbol takımı oyuncuları arasında kutlamalara... Hiçbirinde burada şimdi yaptığı gibi birisini kafasından tutup iki eliyle onlara sormaksızın dudaklarından öptüğünü görmedim erkekleri demiş falan böyle. Evet, evet tabii ki de hem çiftli standart hem cinsiyetçilik hem e, kadınlara evet. karşı bir e, şiddet yani bunu aynı şekilde erkek bir futbolcu yap tabii ki de e, yapamadığı <gülüyor> bir çiftli standart var yapsa aynı şekilde o da bir e, şey şiddet. Bunun herhangi bir rızası olmadan bir insana öpmeyi e, eğlence anında işte kutlama yapıyorduk gibi bir şeye şey yapılamaz yani böyle bir açıklama olamaz ve kötü yönetildiğini görüyoruz tabi burada e, bunun perde arkasındaki hani takım ve yetkililer arasında federasyon işte teknik direktör arasındaki hani şey de önemli hmm, nasıl desem diyalog e, ilişki de önemli. Bunların her şekilde yönetilemediğini, e, saha içinde kameraların sizin üzerinizde olduğunu bilmenize rağmen e, bir sporcuyu dudağından öpmeye yeltenebilecek kadar şey bir ortam vardı gibi okunuyor buradan. Hani bunun kutlama anını, e, çok heyecanlı olmayı, çok sevinçli olmayı orada sporcular kazanmış. Onlar bu kutlamayı yaşayacakken e, siz neden böyle bir dikkat çekecek ve e, tepki alacak? Bir şeyle bu şeyi yansıtıyorsunuz ve açıklamanız daha sonra bu olayı toparlamak, özür dilemek, e, gerekeni yapmak olmanın dışında her şey oluyor. İnsan, bir de Burcu şey yerenlere... soracağım bu senin başlangıçta da sözünü ettiğin gibi çok geniş çaplı bir e, dinleyici, izleyici kitlesi tarafından izlenmiş. Yani evet. milyonların önünde televizyonda bunu yapması da ayrı bir hikaye evet. Evet, yani bir, bir, bir, bir skandal işte e, çünkü burada biraz galiba e, işte er, erkeklerin kendini e, bu kutlamayan bir bu olayı kadınlar Dünya Kupasından bahsediyoruz. Bir şekilde yine bir erkek kendinden bahsettirmeyi başardı gibi bir şey seziyorum burada. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle. Hay Allah ya biz şu anda Dünya Kupası kazanan e, bir takımı konuşmak ve böyle krizli bir süreçten geçmiş e, bir takımı konuşmak yerine e, bir adamın o sporculardan birini öpmesini konuşuyoruz ve gündeme oturmuş. Bu adam umarım e, gerçekten bir süreç işte FIFA'nın başlatacağı bir süreç olabilir, hükümetin alacağı reaksiyonları olabilir, aynı şekilde Hermoso'nun yapacağı bir e, hamle olabilir. Umarım daha son, yani bundan sonraki süreçte takım en azından isteklerini bundan önceki süreçte yaşadığı krizleri çözebilecek e, bir şeye bir süreci e, götürür e, bunu. Yoksa ha. gerçekten e, bir sürü konuşulması gereken şey var burada. E, can sıkıcı ve hiçbir şeyin. Kontrol edilemediğini düşünmüyorum açıkçası. Kameralar evet, yani da şu, dünya senin, izliyor sizi. <gülüyor> sözün ettiğin şey yani 15 kişilik oyuncu grubunun hem fiziki hem zihni sağlıklarını korumak için milli takım kadrosuna girmeyeceklerini duyurması da daha geçen yıl çok önemli bir direniş de var. Yani bir problem var yani ciddi olarak <gülüyor> İspanya'da. İşte bunların çözülmesi için Dünya Kupası'nın kazanması da çok iyi oldu İspanya'nın evet, bence evet. o açıdan. Bu yüzden artık bu isteklerini e, yaptırma e, gücünü daha iyi arkalarına aldılar. Ve umarım daha iyi haberler duyarız bu konuda. E, bu, bu konuyla ilgili Fem sportta çok güzel bir yazı yayınlandı. Ceyda Karabulut bu e, olayı, e, İspanya'nın bu takımın yaşadığı olayı. Çok güzel detaylarıyla yazdı. Bizim şu an vaktimiz çok kısıtlı olduğu için daha fazla değinemeyeceğiz. Ama oradan merak edenler oradan okuyabilirler. okuyabilirler. Evet, biz de şimdi evet. Dünya Atletizmi Şampiyonası'na ve oradan da çok önemli bulduğumuz yani açık radyoda yakından takip ettiğimiz açık gazetede bu karbon salımı meselesine de geçelim futbolcuların inanılmaz takımlarının ve uçarak karbon salımları Neymar üzerinden ama önce istersen senin evet. sıralamanı takip edelim ve evet. Dünya Atletizm Şampiyonası'na bakalım. Evet, Dünya Atletizm Şampiyonası başladı, devam ediyor bu hafta ve yoğun hem gündüz seansı hem akşam seanslarıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben öne çıkan sonuçları aldım. Rekorları, şampiyonlukları aldım. O yüzden her branşta açıkçası bir sonuç yok burada. Evet, Kadınlar 10.000 metrede e, hem biraz olaylı bir koşuydu. E, Gudaf Segey e, şampiyon oldu, dünya şampiyonu oldu. Burada favorilerden Siva Hasan e, favori olarak gösteriliyordu. Fakat Siva Hasan e, maalesef düştü bu yarışta e, ve e, dünya şampiyonu olamadı. Kadınlar 10.000 metrede atletizmin en böyle merakla takip edilen branşlarından bir tanesi. E, Feth. Tip Yegan Budapest'de e 1500 metrede dünya şampiyonu oldu. Tip Yegan zaten bu sene çok fazla başarıyla, dünya rekorlarıyla gündemde olan bir atlet. Burada da kendisinden dünya şampiyonu bekleniyordu zaten ve dünya şampiyonu oldu. Ayrıca bir üç isme parantez açmak gerekiyor. 100 metrede Shakari Richards'ın... Şirika Jackson ve Shelley Ann Pryce'ın Pryce'a e, parantez açmadık istemiyorum. Çünkü bu üç atlet de e, önemli. Kadınlar 100 metrede önemli ve favori isimlerdendi. E, Şekar Richardson daha önce olimpiyatlara katılma hakkını kaybetmişti. E, bir ım, doping testinde e, uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Bu bir doping değil ama yasaklı maddelerden biri olduğu için olimpiyatlara kazan şey, katılamamıştı Tokyo olimpiyatlarına ve orada da favori olarak gözüküyordu. E, Şakari çünkü 100 metreyi e, 10.65 saniyede koşarak ilk koşusunu e, koşarak kazanmıştı ve o zamandan beri gerçekten 100 metrede favori olarak göz e, görülüyor atletizm dünyasında dünyasında. E, diğer iki isim de fraser e, Price, Price ilk kez Olimpiyat iki kez olimpiyat altın madalyası kazandı ve beş kez dünya şampiyonluğu bulunuyor. Bu şey Şirika'dan da bahsedeyim Şirika Jackson'da 2022 yılında 200 metrede yaşayan en hızlı kadın atlet. Tüm zamanların en hızlı ikinci kadın atleti oldu aynı zamanda. Bu iki rakip Şakari için çok önemli rakiplerdi ve 100 metrede ikisini de geride bıraktı. Şu bilgi verdim mi e, verdim evet tamam e, şey e, Şerika'yı 10 saniye 10.2 iki saniyede ikinci oldu e, diğer Şelen Fransis Price ise 10.77 saniyede üçüncü oldu yüz metrede dün akşam da e, 200 metreye yafimeli elimelerinde bu sefer ee, Şirika Jackson 22 saniyede e, Şakari'yi geçti. Şakari de 22.20 e, saniyede koştu ve finale kaldılar. Finalde cu e, cumartesi günü koşulacak. Bu 100 metre ve 200 metrede önemli rekabetler var. Hem Şirika arasında hem Şirika ve e, Şakari arasında. Önemli iki rekabet atletizm dünya şampiyonasında öne çıkan. E, bundan... Sonra 100 metre erkekler 100 metreye geçiyorum. Orada da Noah Lyles e, dünya şampiyonu oldu, 9.83 e, derecesiyle. Kendisi zaten 2019 ve 2022'de 200 metre zaferlerinden sonra bir altın daha kazandı 100 metrede. E, yüksek atlamaya e, geçeyim. Yüksek atlama atlamada da Can Marko e, Tambri zaten kendisi yıllardır yüksek atlamanın favorilerinden dünyanın ve bu yılın en iyi derecesini alarak şampiyon oldu. Bu madalya İtalya'nın şampiyonu tarihinde uzun atlamadaki ilk madalyası olarak tarihe geçti. Milli de var dünya şampiyonasında. Ersu Şaşma atletizm şampiyonasında sırıklı atlama kategorisinde 5 nokta 75'lik derecesiyle finale yükseldi. Ersu gerçekten e, bu seneyi de çok iyi geçirdi. Sırıklı atlamada da e, Türkiye'yi gayet iyi temsil ediyor. E, Sırıklı atlama finali 26, 26 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Ersu da orada e, yarışacak. Turba Danışmaz e, kendisi Mart'ta Avrupa şampiyonu olmuştu. E, üç adım atlamada. Fakat burada e, finale kalamadı. E, Olimpiyata Olimpiyat kotasını geçemedi maalesef. Ee, sırıklı atlamaya e, geçiyorum. Orada da Lina Kennedy Avustralya'ya dünya şampiyonası tarihinde ilk altın madalyasını kazandı. Ee, burada şöyle bir olay gerçekleşti. Ee, Ketimun da şöyle düzelteyim. Lina Kennedy 2.98. Ee, 90... Mete atlamıştı, Ketimun da aynı derece atladı ve iki a, iki altın madalya kazandı, uzlaştılar. Görüntüle de izleyebilirsiniz, gayet e, şey bir ortamdı, Sevinçli Paylaşıldı bir ortamdı. yani, ilginç aslında. Evet. Uzlaşma evet. ihtimalinde ne oluyor? Yani tekrar. soruluyor. Evet, Öyle evet, he? evet, <gülüyor> evet. Uzlaşma siz ikiniz de aynı derece atladınız, altın madalya e, paylaşabilirsiniz, böyle bir şey var. Okey oluyorlar ikisi altın madalya kazanmış oluyor. Olimpiyatlarda da olmuştu. Yani Barşın ve hmm. Tamperi e, uzun atlamada e, paylaşmıştı altın madalyayı ve onun da böyle çok şey, sevinçli bir şeyi vardı, hmm, görüntüleri vardı. Böyle durumlarda paylaşıma gidilebiliyor. Olmadığı durumlarda tekrarlanıyor. Yani yine hmm. hangisi yüksek atladıysa ona veriliyor altın madalya. E, burada yine atletizm dünya şampiyonasında Karsten Warhol'ın ee, önemli favorilerden bir isim. Erkekler 400 engellinin e, dünya rekortmeni kendisi. 400 engelde yarı finaldeki bir tartışmalı bir e, atlayışı vardı engelli tahtasının üzerinden. Fakat o tartışmayı Varholm haklı bulundu. Evet tam olarak üzerinden atladı. Atlamamış gibi gözüküyordu görüntülerde. Ama atladığına kanat getirip e, dünya şampiyonu oldu kendisi. Erkekler 1500 metrede Josh, Josh Kerr, turnuvanın favorisi Norveçli atlet Jacob Ingebrigtsen'i geçerek dünya şampiyonu oldu. Bu da önemli bir detaydı çünkü Ingebrigtsen de favori olarak gösteriliyordu fakat Ker onu geçti. Daha sonra erkekler 11 metrede de yine 3. şampiyonluğunu kazanan Joshua Cheptege Chep var. Kendisi 10 e, bin metrede bir derece aldı ve yine üçüncü kez dünya şampiyonluğunu elde etti. Daha sonra Kadınlar Uzun Atlamada e, Ivana Buleta e, 7.14 metrelik derecesiyle zaferi ulaştı. Daha sonra başka dün akşamki 400 metre e, ve 400 metre engelleri anlatayım biraz. Erkekler 400 metrede e, son bölümdeki atayla Antonio Vazs'ın e, 44.22'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Kadınlar 400 metre engelledi. Femke Bol e, 51.70'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Femke Bol ilk gün düşmüştü ne yazık ki. E, fakat e, düş, düşmesine rağmen şey orada da galiba 3. Üçüncülüğü elde etmişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu atletler e, atletizm yani atletiz dünya şampiyonasında hep e, favori olarak göz, e, gözüken e, atletler. O dünya dünya şampiyonası ne zaman e, sonuçlanıyor? Bu hafta sonu. Bu hafta sonu. E, yani evet. Yarın ve <gülüyor> gün, daha var. <gülüyor> <İki> gün <gülüyor> evet. daha var. İki gün Hiç daha var. Hiç dünya rekoru kırıldı mı? Ya ben açıkçası izlemedim. İzletsem yani görmedim ya da okumadım buraya evet, ben de rastlamadım Belki... çok yakından takip etmekle beraber ama daha eski dönemlerde daha sık kırılıyordu Tabii artık evet. şey noktasına varıldığı üst noktaya varıldığı görülüyor Hı -hı. Hı -hı. bütün rekorlar konusunda ilginç aslında bir rekor da kırılsa cazip evet. olabilirdi yani sanırım gül e atlamada çok yaklaşıldı beş şeyle geçirdim ama tam da emin değilim onu da olsaydı muhakkak alırdım diye düşünüyorum. Atletizm Dünya Şampiyonası devam ediyor. Güzel görüntüler ortaya çıkıyor. Benim de en sevdiğim sporlardan birisi atletizm. O yüzden bu hafta sonunda atletizmi takip edebilirsiniz. Evet. Neymar'ın... Karbon salımı meselesine geçelim. <gülüyor> evet, karbon evet, salımı meselesine geçelim. Bu hafta futbolcu Neymar, Suudi Arabistan takımlarından... Her Hilal'le transfer oldu yıllık 100 milyon euro e, ya transfer oldu yani bu transfer zaten ile doğrusuyla işte e, şey ile konuşuldu fakat burada bizim e, açık radyo olarak odaklandığımız şey e, futbolcuların Neymar en son bunu e, gündeme getirdi karbon salımı üzerinde ne kadar etkili olduğuyla ilgili Çünkü Neymar, bu hafta e, Boeing 747 e, uçağıyla uçmasıyla gündeme geldi. Çünkü Paris'ten Riyad'a e, bir uçuş gerçekleştirdi. Fine Studio diye bir e, ekip var. Kend, e, bu ekip bir video yayınladı bu konuyla ilgili ve Neymar'ın bu hafta Paris'ten Riyad'a uçması e, nelere e, ne kadar e, karbon salınımı e, gerçekleştirdi? Onu Videolaştırmışlar, vermiştirmişler. Ee, uçak 18 Ağustos'ta Paris'ten havalandı ve Libya'da e, uçtu. 5 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz, bahsediyoruz burada. Uçuş mesafesi de e, 4.700 kilometre. Neymar taşıyan bu uçak karbon e, ayak izinin e, 858 ton olduğu hesaplanmış. Yani bir ee, tek futbolcu Brezilyalı futbolcu Neymar hı hı. 858 tonluk bir karbon ayak izi bırakarak evet. şeye Suudi uçuş, ama bu bir özel uçak değildir diye tahmin ediyorum. Ee, özel canı? Özel uçak evet. Özel uçak e, mı? Sude, bu? Evet, evet. Bu 1747 evet. ile uçuyor. <gülüyor> bir bak kaynaklarda bunun Neymar'a hediye edildiği söyleniyor. Bazı kaynaklarda Suudi Arabistan yetkililerinden birisinin uçağı olduğu ve Neymar'a böyle bir jest yaptığı yazılıyor. Tam açıkçası bilgiye ulaşamadım ben bu konuda. Pek bir önemi Ama... de yok zaten. Yani <gülüyor> Suudi Arabistan zaten şeyiyle meşhur spor yıkama diye, spor badana evet. diye adlandırılan işte bütün Messi'de dahil olmak üzere Hı. ünlü futbolcularla kendi reklamı dünyada yapma hmm. Yani, hmm. çalışan hmm. ve bu bunu konu... da başaran bir ülke yani. Evet bu konuda çünkü bu sene işte Ronaldo'yla Karim Benzema'yla e, bir, bir başka aklıma gelmeyen e, diğer e, futbolcularla bir, bir transfer gerçekleşti ve gün hani gündeme çok fazla geldi bahsettiğinizdir işte, forvoishing işte Orta Doğu'nun e, bu konularda gündeme gelmesiyle ilgili bir bölüm hazırlayacağız. Ee, orada bunların detaylarını işte e, Neden böyle bir şey olduğunu Tam olarak futbola nasıl bir şekil verdiğini Oralarda detaylı konuşuruz ama burada e, Gerçekten Neymar'ın 858 tonluk bir ayak izi bırakması Yakıl ya, bunun... işte yani ve evet. Bir de şey de Amerika Birleşikleri'nin Senin notlarından okuyorum hı hı. Amerika Birleşikleri Çevre Okuma Ajansı'nın e, karbon dönüştürücüsüne yazdığımızda normal bir otomobilin 3,5 milyon kere sürüşüne denk evet. geldiği de. Ya akıl olur işi değil yani. Evet. Yani daha sonra işte e, Fine Studio'nun verilerine göre işte bu 436 ton kömür yakılmasına denk geliyor <gülüyor> ve e, 108 evin yıllık toplam enerjisi kadar bir enerji harcandı tek uçuşta. E, bu enerjiyle bin dönüm orman kurtula, kurtulabilirdi diye eklemiş e, bu içeriği yapan e, arkadaşlar gerçekten birçok şey yapılabilir yani burada bir, bir sürü şey çıkabilirdi fakat burada Neymar'ın bundan haberi var mı Neymar bunu ne kadar umursuyor <gülüyor> gibi gibi şey, e, şeyler de var hani aynı şekilde suderistanetleri ya da spor içerisinde böyle bir şeye sebebiyet veren ve bunun bilincinde olup hala devam eden ya da önlemler almaya çalışan, ne kadar çalışma yapılıyor spor içerisinde bununla ilgili e, gibi, gibi konulara da evet. değinmek gerekiyor. A, ağaç dönüşüm. dikiyorlardır. Evet, Medine'de de zaten sıcaklık rekorları 50 derecenin üzerine evet. çıktı. Hac, hacca gidenler için, umre evet. yapanlar için falan da. Evet. Yani neyse, yani bu... Hakikaten büyük bir kepazelik Neymar'ın haberinin olup olmamasının da hı hı. pek umurumuzda olduğunu söyleyemeyeceğiz ama büyük bir şey. A, a, Suudi Arabistan'da bir de o güneş sıcağında korkunç öğlen güneş sıcağında çalıştırılan ve hastalanıp ölenlerin sayısı da çok yüksek diye başka yerlerden de haberler okuyoruz ama bu, bunları daha sonra da konuşuruz. Neymar. Evet. Yani Neymar bu sıcaklığı ne kadar hisseden bilmiyorum. Çünkü çok, son derece rüz, lüks bir şekilde e, bir anlaşmaya vardı. Ama evet. e, bu sezonu Stüdyo Arabistan'da ehlal takımında geçirecek. Evet. Belki. Paris Saint Germain'e <gülüyor> selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Belki bu ne sıcak yahu deyip <gülüyor> <gülüyor> neden bu kadar sıcak diye sorgulayabilir birazcık. Evet. Gibi. Üç konuyu ele aldık. Ee, daha sonra bu konuları da... E, Odağımız haline getirip daha derinlemesine ineriz diye düşünüyorum. Voleybol takımından kısaca bir bahsedeyim. E, dün akşam Amirli Kadın Voleybol takımı Alpo şampiyonası C grubunda 5. ve son maçında e, Almanya'yı 3-0 yenerek 5-5 beş yaptı. Beş, e, karşılaştığı 5 takımı da e, yendi. Kendisi e, 16, pardon, 28 Ağustos'ta Belçika ile karşılaşacak. Bu turnuvayı da yakından takip ediyoruz. Bittiğinde özel bir bölüm. Ee, hazırlarız kendisine. Dün Tarkan'da izledi maçı. Ee, önceden Tarkan'ın herhangi bir e, milli takımı ya da e, ne bileyim sporla ilgili bir şey desteklerimiz çok daha konuşulurdu ama bu sefer çok fazla konuşulmadı. Belki e, takım şampiyon olduğunda ya da bir e, e, turnuva bittiğinde bu konuyu da evet, ele alırız. Da Tarkan çalarız. evet bir şarkı yaptı kendilerine. Bunu da ele alırız diye düşünüyorum. İyi hafta sonlar herkese. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.